Kitabı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim? Cevabı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim? Meali hikmeti sırrı veduttur yekser, kitabı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim? Hurufu dağı muhabbet dilimde kaldı nihan, hesabı aşkı kim anlar, kiminle söyleşelim? Firakı yar ile galip, misali mecnunun, Ukağı aşkı kim anlar? kiminle söyleşelim? Hayırlı akşamlar. Genç yaşında hayata veda eden, klasik şiirin tür ve şekil bakımından yeni imkanlar aramasından yana olan Leskovçalı galip ve şiirlerini konuşacağız bu akşam. Bu akşam bir sohbetimize başlamadan önce can veren pervaneler tv instagram hesabımızı hatırlatalım. Şairimizle ilgili beyitlerinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kıymetli Üstadım Hayat inançla birlikteyiz her akşam olduğu gibi bu akşam da. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim eksik olmayın. Şimdi Sırbistan hudutları içinde bulunan Leskovça uzak gözümüze uzak geliyor. Zihin dünyamıza uzak gibi geliyor ama işte en büyük şairlerimizden biri Oralı yine en büyük şairlerimizden biri olan Yahya Kemal Beyatlı'nın büyük dayısıdır. Vefatı Yahya Kemal merhumun doğumundan 3 yıl önce veya 2 yıl önce, 1882'de vefat etmiş. Dediğim gibi çok genç yaşta. Hüzünlü bir hayatı var. Yani 30'lu yaşların sonunda göçüyor. Edebiyatımızda Şeyh Galip'ten sonra... Bir galip de o yani o seviyeye gelmedi gelemedi belki ama hiç de azımsanmayacak küçümsenmeyecek bir yüksekliği temsil ettiği ortada Encüme Neşuvara adı verilen şairler topluluğu demek olan yaklaşık olarak topluluğun başını teşkil ediyor. O kurdu onun etrafında toplanıldı. Hersekli Arif Hikmet, Yenişehirli Avni Bey, Osman Şems, Namık Kemal. Orada önemli parlak isimler var. Lider vasfında bir şairdir. Artık divan edebiyatının yeni bir yola yönelmesi, daha doğrusu şiirimizin yeni bir mecraya akması düşüncesindeydi. Fakat bir bakışla da fevkalade klasik. Yani eskiye bağlı bir anlamda. Bir anlamda da yeni arayışlar içinde vazifesini bir hakkın yerine getirmiştir. Ondan sonra artık herkes tutacağı yolu aşağı yukarı biliyordu. O güzel, parlak bir yol gösterici olmayı başardı. Oldukça esrarlı, gizemli, çok etkileyici ve çok... Çok zor anlaşılır. Zor demiyorum yani. Çok zor anlaşılır. Bir üslubu vardır merhumun. Hakkında küçük yeğeni Yahya Kemal'in bir gazeline temas etmeli. Gördük neşat-ı camile birçok huruş eden. Sendin o camı cem gibi hakkıyla nuş eden. Mey meclisinde görmedi devran senin gibi. Rindanı sihri Hasından hamuş eden, Şiirinde bir kelimi semavi sadası var, Ey Tur'dan kelam-ı ilahiyi güvş eden, Devrinde serfirazı mehadimi rümiken, Ruhu zekânı neydi harabata duş eden, Bahşeylesin sükûn, dili şeydana der kemal, Ervâh-ı rahmetiyle sarıp perde puş eden. Hakkında... Y.N. Yahya Kemal'in yazdığı şiirde yani gayet avdalı yakışıklı çok gördük diyor biz bunu içeni ama senin gibisi gelmedi diyor dayıcım diyor ya yani Cem gibi hakkıyla diyor hakkını verdin diyor o meclislerde senin gibisi olmadı ki neydi özelliği sen diyor sözlerinin sihriyle şiirinin sihir edasıyla mest ediyordun insanları. Saniha diyor, sihri saniha. Yani böyle doğuş demek, saniha kelimesine senih diye isim de vardır ya. Yani bunu öyle anlamak doğru olur sanırım. Doğuş, e, hakikaten kimsenin hatırına gelmeyen, kimselerin zihin, ruh dünyasından geçmeyen manalar üzerinde oynuyor. Musa aleyhisselamın sözlerine benzeterek, Sanki kelim-i semavi sadası var. Ey Tur'dan kelam-ı ilahiyi göğüş Çok büyük bir ifade. Tur'dan da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın lenterani hitabına mazhar olması meselesine atıf yaparak. Bu tabi isabetli de bir bakıma. Çünkü şiirinde Hazreti Musa kıssası üzerinde çok durur. Leskovçalı Galip Bey merhum. Devrinde serfiraz-ı mehadimi rumiken Ruhu zekanı neydi harabata duş eden? Sen ki zamanında bu ülkenin delikanlıları içinde Mehadim mahdumun çoğulu, yani oğullar, bu memleketin delikanlıları, oğulları içinde baş tacı idin, kabiliyetin, zekân, anlayışın çok yüksekti. Buna rağmen seni harabata düşüren neydi dayıcığım? Sana ne oldu? Devrinde serfirâzı mehadîm-i rûmîkân. Ruhu zekanın neydi harabata duş eden? Harabat yani işte e, onun alkole müptela bir şeyi var, geçmişi var. Ölüm sebebi de odur. Fakat arkasından işte samimi Müslüman edası böyle bir şey. Bütün bununla birlikte son beytte bahşeylesin sükun dili şeydana der kemal. Ervahü rahmetiyle sarıp perde eden. Bununla birlikte dayıcığım ruhları Örten, kusurları örten, rahmet perdesine, yorganına saran alemlerin Rabbinden senin ruhuna sükun bahşetsin, seni affetsin diye dua ederim. Sana sükun niyaz ederim, ebedi hayatında sükun için dua ederim, niyaz ederim diyor. Böyle bir edası var. Tabii Yahya Kemal değil konumuz ama hem yeğenidir hem de onun hakkında yazmış. O yüzden temas ettik. Anasına yazdığı armağan ettiği o güzel ezanı Muhammedi şiiri bile yani Üsküp'te kabri madere olsun bu nev gazel bir tuhfe ibedi u beyanı Muhammedi anacığım diyor sana hediye olarak kabrine şu gazeli gönderiyorum e şair ne göndersin nesi var zaten yani bu millete vakfedecek milkum halimiz yoktur. 5-10 gazelle şu kalbi haraptan başka demişti. Bir gazelinde de yani millete bir şey bırakacağım, vasiyet edeceğim ama diyor. Yıkık bir kalp ve beş on gazelden başka da bir şeyim yok diyor. Şimdi galip merhumun, Laskovçalı galip merhumun kendin gösterir redifli gazeli dikkate değer ondan önce senin okuduğun, girişte okuduğun, söyleşelim evet. Redifli Gazel'in ikinci beytine bir bakalım diyorum. Meali hikmeti sırrı vedud dur yekser. Kitabı aşkı kim anlar? Kiminle söyleşelim? Manası şudur diyor. Neyin? Aşkın manası meali baştan başa yekserdi diyor o. Şudur. Nedir? Hikmeti sırrı vedud Vedud, Allah-u Teala'nın bir ismi. Sırr-ı vedud, Allah'a dair sırlar. Hikmeti i sırr vedud, Allah'ın sırlarının hikmetidir, aşk diyor. Aşk Allah'a dairdir. Hakiki aşk Allah aşkıdır, mealinde. Bunu kim anlar? aşkı, yani aşkın kitabını kim anlar? Kiminle söyleşelim? Ben işimi kime dökebilirim diyor. Kim anlar ki beni diyor. Hatırımıza getirdiği mısralar Hazreti Yunus Emre'den. <gülüyor> Dört kitabın maniesin okudum, hasıl ettim. Aşka gelince gördüm bir uzun heceymiş demişti ya. Evet. O şiirin başında nasıl söyler? Canım erenler yolu inceden inceymiş. Süleymana yol kesen şol bir karıncaymış. Üsluplar farklı ama Görüyorsunuz ki dert aynı. Aynı şeyi herkes kendi kabiliyeti, şiirde tercih ettiği usul, mensup olduğu çevre, yaşadığı iklim ile şekillendiriyor. Yoksa Kanuni Sultan Süleyman'ın Mısra'ında dediği gibidir. Yani şair muhibbinin cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Evet. Aynı gazelde yani senin okuduğun gazelde bir diğer beyt de sondan ikinci beyt. Ne bimi duzaha benzer ne hevli cana firak. Azabı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim. Bim farsça korku demektir. Duzah da cehennem. Ne cehennem korkusuna benzer. Ne hevli cana ne can telaşına can korkusuna benzer. Öyle bir korkuyu öyle bir azabı yani aşkın azabını kim anlar ki kiminle söyleşelim. Sohbet edecek kimse yok diyor derdimi paylaşabileceğim kimse yok. Evladı ölen bir kadın dertleşmek için evladı ölen bir kadın arar. Onun halinden ancak o anlar çünkü. O yüzden de aşk olanlar kendisi gibi olanları arayıp bulurlar, onunla söyleşirler, öyle isterler, bulabilirlerse şayet. Fakat orada bile bir büyük iddiayı şair Hayali Bey'den duyarız. Kaysa ey ben bela deştin de sergerdaniken uğramasın yanıma billahi ol sersem yanar diyor. mecduna söyleyin de diyor. O da aşık ben de aşık diye şımarıp yanıma gelmesin. Sohbet ederiz falan diye. Bizim aşkımız ona benzemez yanar vallahi diyor o sersemez. Ser <gülüyor> billahi ol sersem yanar onu beğenmiyor yani. Yüksek aşkın hakiki aşkın muhatabını Allah aşkının sahibini arıyor. İşte şimdi. Kendin gösterir redifli gazelde, Buna dair işaretler de göreceğiz. Ma sivadan kıl güzerdi dar kendin gösterir. Alemi ıtlaka azmet yar kendin gösterir. Meraklıları için şunu söyleyelim. Kendin gösterir redifli. Birbirlerine nazire olmak üzere onlarca gazelden söz etmek Mümkün. mümkündür. Çok da lezzetlidirler. Merağkibi olanlar 18. Hala 19. yüzyılda Ardar'da arda yazılmış bu redifli gazelilerle oyalanmayı seçseler aşağı yukarı bir yarım ömür ancak yeter yani. Masivadan geç Allah'tan gayrısının tutkusundan alakasından geç Masivadan kıl güzel didar kendin gösterir böylece Cemalullahı görürsün kalpte ondan başkasına yer vermezsen ancak kavuşabilirsin. Alemi ıtlaka azmet yar kendin gösterir. Manayı takviye etmiş, aynı şeyi bir daha söylemiş. Alemi ıtlak diyor. Yani mutlak olan, nisbi olmayan. Yani varlık ikidir malum. Mutlak vücut efendim, mümkün vücut. Yani bütün mahlukat, bütün yaratılmışlar nisbidir mümkündür. Olsa da olur olmasa da olur. Ee, vacibül vücut Allahü Teala'dır. Kalbini gönlünü teveccühünü ona çevir. Allah sevgisi ne kavuş ki yar kendin gösterir. Böylece dosta kavuşursun. Hükmü tevhid istemez gayrı da asarı vücut. Hem de mi mansur olursan dar kendin gösterir. Hükmü tevhid istemez. Yani tevhid ehli olanlar bir diyenler, birden başkasını bilmeyenler, ehli tevhid olanlar, başkasında bir varlık eseri görmeye tahammül edemezler. Yalnız o vardır çünkü, yalnız onu düşünürler. Başka dertleri yoktur, başkalarına varlığı yakıştıramazlar bile. O varlık e, izafi bir varlıktır, vehim mertebesindedir, ha var ha yoktur. Bir var bir yoktur, yokluk sende yoksun, bir var bir yoksun, insanoğlu kendinden varından yoksun, gelsin beni yokluk akrebi soksun, bir zehir ki hayat özü faniye. Necip Fazıl, yani aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlar, yani mefhum aynı olduğu için, mektep aynı olduğu için aynı şeyi söylüyorlar. Hem de mi mansur olursan dar kendin gösterir. Allah'cı Mansur Hazretleri ile beraber olursan, onun yoluna girersen, onunla zamandaş olur, hem dem olursan, hem dert olursan, daracı kendini gösterir. Onun gittiği yere, onunla beraber sen de gidersin. Hükme tevhid, istemez gayride asarı vücut. Maniye maksud kesfeddir i aşkta. azmdar darı vahdet et, deyar kendini gösterir. Bu defa aynı şeyi söylüyor ama çok özel bir tarz seçmiş. Maksada kavuşmak için gittiğin yolda engel kesrettir. Çokluk yani yaratılmışlar falan her şey yani bu yol kesicidir. Azmdar vahdet edersen birliğe yönelirsen deyyar kendini gösterir. Böylece adamı görürsün diyor deyyar ermiş kişi kavuşmuş kişi demektir. O yola girersen o yolun yolcusuyla tanışacaksın tabii. Böylece kavuşabilirsin bulursun. Himmeti ashabı temkine nazar kıl afitab, ehli arza daima seyyar kendin gösterir. Temkin ashabı olanlara dikkat et diyor. Nasıl bir dikkat hocam? Şimdi bu çok enteresan bir şey azizim. İyi yerde yakaladın sormayı. Telvin temkin. Telvin elvandan gelir. Değişik değişik, renk renk, çeşit çeşit, bugün öyle, yarım böyle, yanar döner... Bir ağlar, bir güler, bir gider, bir gelir. Temkin hesabı olan, temkine kavuşmuş olan donmuş deniz gibidir. Onun hali değişmez. Fuzuli bir beytinde diyor ki, beni bülbüle benzetme diyor. Ehli temkinem, beni benzetme ey gül bülbüle. Derde sabrı yok, anın her lahza bin feryadı var. O diyor, telvin ehli. ağlıyorsunuz diyor bir şeyler. Ben temkin ehliyim diyor. Bende diyor şey yok yani, dalgalanma yok. Beni bülbüle benzetmek haksızlık olur diyor. Beni ancak pervaneye benzetebilirsin. Yani o o bile tam değil ama diyor. Benim aşktaki mertebem o dedikoduyu çoktan açtı diyor. Yani lafı açtı yani. Söz, sözle feryatla, figanla benim işim yok. Hükmü tevhid istemez yukarıdaki beyitte işte bu noktayı gör. Ha bunu bağlayalım temkinin temkinine dikkat et. Temkin asabı olanlar diyor. Mesela güneş diyor temkin yerinde. Eski aslının yani. değişmiyor, sabit. Ama dünya ehline geziyormuş gibi gösteriyor kendini. Yani sen bir batıyor bir doğuyor görüyorsun diyor. İşte temkin asabı olanlar da sana kendini öyle gösterir diyor. Sen anlamalısın ki o sabit diyor. Yani o pergelin o ayağı titremiyor. Bunu öğrenmelisin. Ya yani birlik, vahdet kalpte iki sultan olmaz diyor hangi tahtta iki padişah gördün sen diyor yani bir olmalı e, mümkün mü ola taht üstünde sultan iki aşıkı sadıkta dil birdir olur mu yar iki hangi taht üstünde mümkün hünkâr iki diyor şair aynı şeyi söylüyor bunun bir de halk edebiyatında güzel karşılığı vardır on kere demedin mi sevme dokuz yar de safa de vefa olmaya zinhar altı ile beş dördüle hiç başa çıkılmaz Üçün ikisini terkede gör ta bir yar. <gülüyor> yani ehli temkin olmak, hükmü tevhid sahibi olmak bir demek yani ondan bire indiriyor şiirle götürürken. Mizah gibi söylüyor. Karagöz perdesinde okunurdu bu. Yani dinlerken e, sanki bir şaka yapılıyor, bir söz oyunu yap, bir tekerleme yapılıyor hissi verir ama haddi zatında bu hikmetten hali değildir. Bir zaman bulmaz fena dünyada erbabı himem. Sahibi mahvolsa da asar kendin gösterir. Himmet ehli olanlar Hocam, isterseniz onu işaret levhalarında tekrar inceleyelim. Hadi. Çünkü i̇şaret levhalarını bunu mu Evet yani. tamam atlıyorum halde. Onu, tamam. Aferin. güzel. Ehli istidatta pinhan kalır mı iktidar? Müsmir eşcar üzere bergü bar kendin gösterir. Bir kişide istidat varsa, kabiliyet varsa olacaksa yani çalışıyorsa e, kabiliyetli istidat sahibi ise o gizli kalmaz Meyvalı ağaç üzerinde yaprağı da meyveyi de zaman için müsbir eşya üzere üz üz üz yani uygun ağaç üzerinde meyveyi ve yaprağı zamanla görürsün neticede meyve verir diyor emek zayi olmaz İstemez ehli safa rengi hicabı imtihan vecihe erbabı hayada ağır kendin gösterir safa ehli olanlar Tasfiye olmuş, gönül saflığına, temizliğine erişmiş insanlar da imtihanın utancını istemez. Yani böyle denenmek, kontrol edilmek, teftiş edilmek falan. Onun yüzünde diyor ağır kendini gösterir, utanır diyor yani. Bir kontrol falan durumunda, sorgu durumunda utanır diyor, ağır sahibidir. Ee, bu gazelin son beytinde çok enteresan bir... Oyun yapmış tabir yerindeyse. Adı Galip ya, Şeyh Galip'te karışma ihtimali var. Beyt'te Galip'in meşhur eseri Hüsnü Aşk'ı da yan yana koymuş. Yani kimin önüne koysan, yarışmadan milyon dolarlık yarışmada soru diye sorsan, tereddütsüz Şeyh Galip'in bu, Beyt der adam. Ama değil işte orada bir latife yapmış. Bu, bu Galip, o Galip değil. Müttehittir ol kadar alemde Galip Hüsnü Aşk, ehli derdi sorsalar dil dar kendin gösterir. Mane cihetinden de çok dolu müttehittir diyor ehli tevhittir yani birleşiktir yektir birdir yektir o kadar diyor bir bir haldedir ki hüsn ile aşk güzellik ile aşk aslında aynı şeydir ehli derdi sorsalar dildar kendin gösterir yani sorsan o Leyla'ya Mecnun'u arıyorum benim der müttehittir onlar artık birinde fani olmuşlardır Leyla mecnundur mecnun da leyladır onu diyor ya mecnun nasıl söyletiyor Fuzuli Daha doğrusu ben ben isem sen kimsin diyor ya sen sen ben kimin diyor artık fani olma o olma hali bundan sonra şimdi hocam şöyle şöyle bir parantez açmak istiyorum Baş çünkü e, kitap kitabı okurken e, 39 yaşında e, aramızdan ayrılmış kendileri daha bir önceki sohbetimize konum ettiğimiz şairimiz de 42 yaşındaydı. O da 42 yaşındaydı. E, Fatih de İstanbul'u fethettiğinde 20 yaşındaydı. Evet. Öldüğünde 49. Biz şöyle bir şey bekliyoruz. Yani hani bunu söyleyen insanlar e, işte 60-70 yaşında olacak işte 80 yaşında olacak. Değil e, çoğu öyle değil. Şunları gördüğümüzde işte Yunus Emre aklıma geldi bir an. Bir an bu e, meşhur e, şairimiz aklımıza geldi. Şu an is, ismi aklıma gelmedi. Şeyh Galip geldi. Şeyh Galip geldi. Şimdi arada yüzyıllar var. Bizden de çok uzak değil. 1800, 1799 şey kaleminde falan. Yani ama ondan da uzak değil. Şimdi kitabı okurken şunu gördüm. Bütün her şeyden etkilenmiş ama geride tutup diyor ki tamam biz şiir yazalım, biz yine yapalım, biz yine söyleyelim ama biz yeni şeyler söyleyelim diyor. O e, encümeni şu arada çok etkiledi insanlar var. Çoğunda zaten ondan sonra yıldızı parlıyor. Tabii tabii Öyle orada bir şey var. Orada yetiştiler evet. Bunun yaşta bir alakası yok, yok aslında. Yok abi. İstidat, istidat Allah vergisi. Yani çocuk yaşında neler söylüyor insanlar yani bu elbette yaşla ilgisi yok. Ee, günümüzde herhalde biraz Yüzünden yüzünden yaşıyoruz herhalde derinlemesine gidemiyoruz belki örneğini o yüzden çok görmüyoruz zamanımızda ama bakınca mesela 19. yüzyılda bu şekilde çok genç yaşta şah eser ortaya koymuş çok insan var çok isim var yani insan şaşıp kalıyor hakikaten Allah vergisi bir dönemmiş kim bilir kim bilir neydi sebep yani. Ben diyorum ya her zaman biraz da mizahi olarak gidip kendilerine soracağım artık ne yapayım yani bunu burada anlamanın imkanı yok ki yani kalmamış redifli bir gazeli açıkça bir yerde görmedik ama herhalde Nabi merhuma nazire olduğu anlaşılıyor çünkü Nabi'nin o redifle çok şık bir gazeli var gül sidanı gül dehre geldik rengi yok bu kalmamış saye endazı kerem bir nahledilci dilcu kalmamış Teşneganın çak çak olmuş levi hahişgeri, çeşme sarığıma rahamette bir içim su kalmamış diyor. ikisini seçtim iki beyti. Öyle bir zamanda geldik ki dünyaya diyor, e, renk yok diyor bu bahçede, bu fidanlarda. Koku kalmamış çiçeklerde. Altına dinlenip oturup dinlenebileceğimiz bir fidan, bir gölgelik dahi kalmamış. Susuzluktan dudakları parça parça olmuş. Teşneganın ancak... Merhamet Çeşmesi'nde bir içim su kalmamış diyor artık neden şikayet ediyorsa ki 1700'lü yıllarda Osmanlı İhtişam döneminden geriye geriye gidiyor yani hakikaten o ızdırapla. Sitem etmesi Tarbi çok mi? normal diyorsunuz. Yani 1699 muydu Karlohça sonrası bir dönüş var artık evet. yani. Gül sitano dehre geldik, rengi yok bu kalmamış, biz gül bahçesine geldiğimizde rengi ve kokusu kalmamıştır diyor. İşte buna nazire olarak ondan da epey yani 100 yıl kadar sonra gül şeni hatırda asar taravet kalmamış, güllerin bağdı bela dökmüş letafet kalmamış. Aynı sızlanma, hatırımızın gül bahçesinde tazelik eseri kalmamış, güllerini de bela rüzgarları dökmüş, letafet kalmamış, güzellik kalmamış, hun edil kılmış binayı, sabr-ı samanım harap, cismimi seyli fena tutmuş, imaret kalmamış, gönül kanı, sabır binamı yıkmış atmış, fena rüzgarı, seli öyle bir tutmuş ki binalar yıkılmış, imaret kalmamış, Garkı hun olmuş o mecnunum ki ben tıflı kaza Başıma bir vurmadık sengi melamet kalmamış Çekmediğimiz bela kalmadı, başımıza yemediğimiz taş kalmadı Etmiş istila hücumu işi mihnetle ecel Tende hayfa ruha bir cayi ikamet kalmamış Ecel rüzgarları üstümüze esiyor ve bedenimizde Hayat emaresi, ruha bir kalış imkanı Yani beden yıkılınca dağılınca ruh artık ayrılmak ister ee, ölüm bedenin yani vatanının harap olan yolcunun uzun bir yolculuğa çıkıp bir daha da dönmemesi şeklinde anlatılır. Nakd-ı eşkim su alemde eşketmiş revan kadiyul hacata galip gayrı hacat kalmamış dert dökecek yer kalmamış derdimizi paylaşacak kimse kalmamış gözyaşlarım sel olmuş akmış. Şimdi kendisinin şiirde bulunduğu yeri ve iddiasını pek de mütevazı olmayan şu mısralarla galip nef'i muciz güldan evrangi suhan mahlul hünermendan ruhum olmuştu her bir asırda talit edince şimdi dava tabım olcahi muallayi dediği hükamu divanı kaza el hükmül galip eyvallah <gülüyor> nef'i gibi şair diyor gittikten sonra diyor söz tahtı boş kaldı Acaba oraya kim oturacak filan diye tereddüt vardı. Her asırda isteyenler hep oldu. Ama diyor acizane ben oraya talip olunca diyor kaza divanının hakimleri diyor Jüri, diyor, oy birliğiyle şu hükme verdiler. El hükmü galip. Evet, galip olan hüküm budur der, der gibi adı galip olduğu için yani bize verdiler. O taht bizimdir. Nefiden boşalan söz tahtı biz oturduk diyor. Rind olan ikbali dehre galip etmez itibar maldır da hem mevcudu hem nabud olur. Yani Zor olduğunu başta söylemiştim. Galip merhum, reskokçalı galip merhum kolay değil ama e, zahmet edip manasına e, nüfuz etmenin de tadı buna değer doğrusu. E, rind olan kişi diyor Zamanın ikbaline, makam şöhret ve servetine, göz kamaştırıcı başarılarına itibar etmez. Neden? Maldır çünkü bu ve mali hülya efendim hayal hem var hem yok yani bir var bir yok buna tenezzül etmez. Gülün mecmuası eşarına dünya olur talip, hezarı bahi aşkı Ahmedi'dir Mustafa Galip. Yani aynı şekilde adı Mustafa malum Mustafa Galip yani bendeniz Ahmedi aşkın bahçesinin bülbülüdür. Yani sözlerinin Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselama medhiye olduğunu o aşkı terennüm ettiğini de e, ifadelendiriyor. Gülü mecmu ağı dünya olur talip şiirlerinin toplandığı o defter gül gibidir ve bütün dünya ona taliptir. Herkes herkes bize hasta diyor yani çünkü biz hezar-ı bağı aşkı Ahmedi'dir Mustafa Galip. Sonra az bilinen bir yönü. Bir tasavvuf şairi diyemeyiz şey Leskovçalı galibe ama e, haberdar olmadığını söylemek de mümkün değil bakın şu beytiyle ki ben tek beyti seçtim. Uzun bir gazelde bu. Pişivamız pirimiz Sıddık-ı Azam'dır bizim. Fahru'nsu canile hemrah olan nakşileriz. Nakşi bendi tarikatına gönlü olduğunu, kalbinin orada olduğunu insanların ve cinlilerin bütün yaratılmışların Övünç vesilesi olan nakşilerle hemrahız, yoldaşız. Yani onlar gibiyiz. Önderimiz Hazreti Ebu Bekri Sıddık'tır diyor. Pişvamız, pirimiz Sıddık-ı Azam'dır bizim. Fahri insü canıyla hemrah olan nakşileriz. Ol ki her saat gülerdi çeşme giryanım yanım görüp, ağlar oldu halime bir rahm cananım görüp, bu gazel Fuzuli'nin tamamını okuyup zaman almayacağım burada ama bir beyt daha okuyayım. Tut gözün ey doğudil devrin terk edip kalmasın hayrette çeşmi gevher eşanım görüp. Fuzuli'nin meşhur bir gazeli, görüp redifli. O ki diyor hep gülerdi benim ağlayan gözlerimi diyor. Seyreder bana biraz eğlenerek diyor. Gülerdi benim için. Beni tanıyınca diyor, daha doğrusu merhametsiz sevgilimi tanıyınca bana ağlar oldu diyor. Ya yani Bana gülmeyi bıraktı da oho adamın ne derdi varmış biz yanlış yapmışız diye benim için ağlar oldu. Bizim safımıza geçti diyor. Yani merhametsiz sevgiliyi görünce diyor. O da bize acıdı. Tut gözün ey duudi dil ki devrin terk edip kalmasın hayrette çeşme gevheref şanım görüp gökyüzündeki güneş yerdeki bize bakarak kendi çoluk çocuğu mesabesinde olan yıldızlarla bizim gözyaşlarımızı karşılaştırır da kıskanır. Ee, ey, ve böylece durur, durmasından korkuyorum diyor. Böylece yani kıyamet kopar diye endişe ediyorum diyor. Ey ahım, can feryadıyla ağzından çıkan dumanları kastederek git de diyor bir bulut ol güneşin önünü kapat görmesin bari diyor yani bir sıkıntı çıkacak felaket olacak filan diye hakikaten fevkalade bir ile şairliğin ortaya koyduğu fuzulünün bu şiiri ehlince malum hayli şöhret bulmuş bir şiiridir. Ha, ona nazire Laskovçalı Galip'ten Andeli banzar olur olverdi handanım görüp Goncalar eyler haset Çakık kiri banım görüp. Bülbüller ağlar diyor, benim gülümü görseler. Goncalar diyor, Güller hasedinden yarılır diyor, benim yakamı görseler. Benim sinemi görseler. Kuhlar derdileyinler ahu efkanım duyup, Cuylar fırıcı uç olur eşkifir firavanım görüp. Dağlar diyor inler benim ahı efkanımı feryadımı duyduğu zaman. Akarsular coşar diyor benim gözyaşlarımı görünce. Mihruen cümlesi pihri lale zar etmiş kaza. Gülşen-i sinem de yer yer dağı hicranım görüp. Güneş ve yıldızlar bile diyor gökyüzünde benim halimi görerek. Benim sine gül bahçemdeki yaralarımı hicran yaralarımı görüp onlar da diyor. Gök yüzünü zara benzettiler benim için ağlarlar camiyi ömrüm çekip çak eylemiş sanma ecel etmiş istihzar ben bir imarı dermanım görüp ömrümün diyor sonu geldi ecel zannetmeyin ki ecel geldi de böyle oldu o diyor beni gördü çaresiz hasta olduğumu gördü ve bana derman olarak geldi diyor ölüm benim için çok latif çok güzel beklenen bir neticedir arşta ruhu son beyte geçiyorum arşta ruhu fuzuli aferin güya olur bu gazelle galiba tabi suhandanım görüp kendisine yaptığım şu nazireyi diyor fuzuli merhum görse diyor aferin der bize diyor o da takdir eder diyor Allah için iki gazeli karşı karşıya koyduğunuz zaman hakikaten yani denecek bir şey yok yani denecek bir şey yok sanki O yani. zamanında böyle karşılıklı sohbette atışlarmış gibi, gibi. <gülüyor> öyle bir şey var ve bu de gerçekten biraz önce bir şeyden bahsettim Hani bir rediften giriyorsunuz. Evet. O redifle alakalı 10, bir bakıyorsunuz 15, 20, 20, 30, 40, 40 50. O ona hadi. yazmış, on nazire yapmış, o tahmis yapmış. O coşkunluğu görünce zaten divan edebiyatının lezzeti biraz daha anlaşılıyor. Yani biz izleyen izleyicilere de bunu özellikle bir söyleyelim. Sadece bir rediften başlasınlar. Bir baksınlar bakalım onları nereye götürüyor o aşk. Öyle değil. Bambaşka bir üslupla. Hocam isterseniz oraya geçmeden Geç işaret tamam. levhalarına geçelim. Tamam hadi bakalım. Şimdi bu hafta ıı, işaret levhalarında şu cümleyi seçtik. Oku bakalım. Bir zaman bulmaz fena dünyada erbabı himem sahibi mahfusa da asar kendini gösterir. Yine ıı, Leskov, Leskovçalı garipten bir beyti seçmiştim ben. Buradan da erbab kelimesini seçtik. Evet. Yine lugatimize müracaat edelim. Çünkü bu işe girdiğimizde aslında birçok kelimeyi unuttuğumuz için lugata ihtiyacımız oluyor. Hem tekrar hatırlamış oluyoruz, hem de tekrar görmüş oluyoruz. Erbab, sahipler, malikler, ehil, muktedir, becerikli, layık. Ben de başka bir şekilde buldum. Maharet sahibi, elinden iyi çıkan kimse. Bu işin, bu işin erbabıdır. Ehli, ustası. Gibi bu işin erbabıdır dediğinde onu kastedersin iyi evet. yapar çok iyi bilir manasında beytin manasına bakalım şimdi bir zaman bulmaz fena, fena. dünyada bir zaman bulmaz fena dünyada erbabı himem. himmet erbabı olanlar yokluk hemen vermez yani Kendisi mahvolsa da eser kendin gösterir. Kendisi ölür toprak olur belki ama eserleri kendini gösterir. O yaşamaya devam eder. Adam odur bıraka şol bir eser, esersiz göçenin yerinde yeller eser dediğini yani eser bırakmaya teşvik ediyor. Bu tabii mutlaka bir divan yazmak veya böyle illa öyle de anlaşılmamalı. Tabii koca, ki. koca Ragıp Paşa'nın dediğine bakalım. Eğer maksud eser ise Mısır'î bir jest kafiidir. Acep hayretteyim ben Seddi İskender hususunda koskoca İskender Seddi'ni niye yaptı acaba diyor İskender. Bir mısra yeterdi diyor maksat eserse. Yani burada da e, imkansızı gözlemek gerekmez. Güzel ahlak, güzel bir hatıra, hayırlı bir evlat eser bırakmaktır. Yani eser dediğin herkes kendince kendi çapında bırakacaktır. Andıkları zaman e, helal olsun güzel insandı efendim. Harama tevessül etmezdi efendim. Mert insandı denildiğinde işte eser bırakmış oluyorsunuz. En hayırlı eser hayırlı evli hayırlı halef. Güzel bir evlat bırakmaktır yani kalıcı olan o. Şimdi başka bir sahada kalem oynattığı bir beytine bakalım. Hatadır aklile davayı ki hikmeti alem. ''Kudanın yoksa ef'alinde ey gafil hata yoktur.'' Allah'ın yarattıklarında, fiillerinde, işinde hata yoktur. Ey gafil sen diyor kısa aklınla orada hata ararsan diyor, hata etmiş olursun diyor. O hikmeti anlamaktır görevin. Yani Allah'ın yarattıklarında yok diyor hata. Senin görüşünde olabilir. Yani ahmaklık yapma. Selâpı müntemidir hikmeti bariye mahlukat. Gülistanı cihanda bir giyahına beca yoktur. Ya ağır kelimelere bunu bir göze alabilirse işte aslında teklifimiz zor. Ben kolay bir şey söylemediğimi biliyorum evet. ama. eğlence kabilinden de olsa talip olanlar olacağını ümit ediyorum. Baştan başa diyor uyar Allah'ın hikmetine uyar bütün yaratılmışlar bütün mahlukat Gülistan-ı cihanda bir giyah nabeca yoktur Koskoca diyor cihanda Yersiz bir ot bulamazsın diyor ot Tek bir otu hikmetsiz yersiz lüzumsuz Olmadığını görürsün Neşeyi i ikbal-i dünyaya Müradiftir humar Her akıb-ı idbar kendin gösterir Kendin gösterir redifli gazelinin dışında ele almış bu beyti. Müstakil olarak yazmış, müfret tek başına olarak yazmış. Dünya servetinin neşesinde diyor, baş ağrısı kaçınılmazdır. Bugün gülen yarın ağlar, bugün neşeyle içen sabah baş ağrısı çeker. Her makamın sonunda düşüş kendini gösterir. Her akıbı ı cah'da idbar kendini gösterir. Acep bir deşti hayrette hadengendazı aşkım kim? Nişan gün geçte şast iş kestetiri ah na peyda Allah Allah yani sanatta bu kadar yapılır ya. Ay, şaşıracak bir hayret çölünde diyor. Hadengendazı aşkım. Aşkın diyor taşıyla öyle taşlanmış bulunuyorum ki diyor bu çölde bu acayip çölde. Nişan gün geçte şast iş kestetiri ah na peydah. Nişan kayboldu. Oku atacağım yer kayboldu. Oku çekerken şes diye bir şey kullanırlar. Yüzük takar, yüzüğe benzer bir şey takar okçular. O kırıldı diyor. O da yok. Ah oku da kayboldu. Tiri ah peyda. Öyle bir çaresizliği, öyle bir e, felaketi, e, felakete uğramışlığı anlatıyor ki yani şunu senarize edelim de bir filme dökelim falan deseniz var ya. Bayağı e, bir uğraşmamız gerekiyor. Çatlar makineler çatlar ya ifade etmek zor. İlm ise maksat eğer Arif-i galip kendini bilmeyen Adem gibi nadan olmaz. Eğer ilm maksat diyor kendini tanıyor galip. Kişinin kendini bilmemesinden büyük cehalet yoktur diyor. Öyle dışarıyı öğrenmekle diyor yani dev aynası da göremezsin. Şeyh Galibi'nde öyle çok yakışıklı bir beyti vardı. Dev aynasında göremezsin, maksadı bulamazsın. Kendini tanıman lazım. Kişinin diyor kendini bilmemesi gibi cehalet yoktur. Sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni yani. Naat'ına geldik. Devam edelim Şimdi mi? Şimdi o gelelim hocam ama bugün Instagram'dan yani. bir şeyler paylaşmadık. Bizi yalnız, yalnız bırakmayan dostlarımıza Tamam, hemen, ee, hemen. Çünkü tamam. sohbet güzel gitti. Araya da giremedim ben. Bugün Instagram'da e, bizi yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize de buradan teşekkürü bir borç biliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Şimdi hocam bu şeyi görünce ben, nahtı görünce şaşırmadım değil. Şaşırdım. Niye şaşırdım? E, kitabın başında işte çok böyle edebiyat düşkünü, işte biraz böyle hani dünya telaşında olan sıkıntılı dönemlerin evet. şeyini hissettim ama bu şiiri görünce Allah Allah dedim. Yani bu mu yani? Bu mu yani? Bunu bu bu kadar nasıl olabiliyor insanın o? Demek ki e, insanın o İstikaması güzelliği, var. istikameti ne olursa olsun Allah bizi istikametten ayırmasın Amin. diyelim. Amin. Bunun ilk bölümünü ben okuyabilirim lütfen hadi bakalım hurşid Cihanı cihan-ı tab risaletsin efendim. Pertevi fiken evci nübüvetsin efendim. Kehli basarı iffet eder buğdu cibril. şey mi harem-i kabe ismetsin efendim. Yine Hur beceremedim ama bunu okurken ayrı bir lezzet biraz aldım. Onu biraz çalışılacak, biraz çalışılacak. Olmaz iş değil. hurşid cihan-ı isaletsin risaletsin efendim. Per tevfikeni büvetsin efendim, kehli basarı ifte derdudunu cibril, şamî harmi Kabeyi ismetsin efendim. Okuyamadım demen neden biliyor musun? Vezne aşinalık olmadığından. Vezni tanımak. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan Dünyayı aydınlatan güneşsin efendim, hurşid-i cihan tab-ı risaletsin efendim sallallahu aleyhi ve sellem, pertevfikene evci nübüvvetsin efendim, nübüvvet makamlarının en yükseğindesin efendim, bir ferd senin bulmadı hiç kadri bülendin, tenharevi vahdetkehi izzetsin efendim, hiç kimse senin bulduğun makamı yüksekliği bulmadı, kimse seninle beraber olmadı, bir beytte överken Mustafa Manevi Efendi aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Diyor ki efendim zatı pakin kün tükenzen mahzeninden lima Allah mazhari zatı pakin enveridir enveridir enveri onun vezni başka failatün vezninde. mana şu kün tükenzen Mahzeninden. Küntükenzen bir hadisi kutsinin ilk iki kelimesidir. Küntükenzen mahfiyen diye başlar. Hadisi kutsi Cenab-ı Hak buyuruyor ki gizli hazineydim. Tanınmayı diledim. Mahlukatı yarattım diye mealen devam ediyor. O hazine açıldı. İnci mercan saçıldı. Ve o incilerin en güzeli, en irisi en parla, en kıymetlisi sensin ya Resulallah. Zat zatı pakin enveridir enveridir enveri şair mus birinci mısrada bir hadisi kutsiyi bir hadis-i şerifi yerleştiriveriyor ya yani öyle bir ustalık var ki kün tükenzen mahzeninden lima Allah mazhari lima Allah da hadis şerif cenab-ı peygamber öyle vaktim olur ki araya büyük melekler de hiçbir peygamber de giremez diyor yalnızlı yani en üst makam miraç mesela işte ona işaretle şairimiz de bir fert senin bulmadı hiç kadri bülendin. Tenharevi vahdetkehi izzetsin efendim. Sen orada yalnızsın diyor. Cebrail aleyhisselam dahi ne dedi? Sidretül da ya Muhammed bundan sonrasına ben gidemem. Sen tenharevi vahdetkehi izzetsin efendim dedi. tam. Hazreti Cebrail yolda kaldı diyor sen gittin. Hiç saye-i lütfunda ezamı görür ümmet? Sen kim bilmefrazu şefaatsin efendim? Senin lütuf gölgenin altında üzüntü, eza, cefa, sıkıntı görür mü hiç ümmetin diyor. Sen öyle şereflisin ki ya Resulallah, şefaatin şahısın, şefaati uzma sahibisin. Sana tabi olanlar, sana ümmet olanlar eza, cefa görmezler pürdürdürü ihsanın ile sahili amal, deryayı güherzayı inayetsin efendim. Senin ihsan incilerinle emeller sahili doludur. Şimdi gözümüzün önüne getirelim. Denize gidiyor inci bulmak, toplamak için dalgıçlar. Dibine kadar gidip denizin dibinde ömür belki ömür harcayıp bir iki inci bulmakla zengin oluyorlar. Bu başarı oluyor ama senin diyor İhsan'ın sahile saçılmış incilerdir diyor. Sahil incilerle dolu deryayı güherzayı inayetsin efendim. Sona mı yaklaştık? Sona geldik hocam geldik. Gel, Yapmadan ya. sonuna geldik muhabbet. Bir galibimiznip de... kalır görmeye ihsan, bir bu beyti okumadan geçmeyeyim o zaman. Hakk'tan iki ya ha hakk'tan iki aleme rahmetsin efendim. Bu nutun son beyti. Böyle bir rahmet deryasıyken şefaat ehliyken sen ya Resulullah affedilmeyen bir ben mi kalacağım diyor. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Bu akşam da e, sohbetimizin sonuna geldik. Kadim edebiyatımızın temsilcilerinden Lef Şu, Galip ve şiirlerini konuştuk. Haftaya başka bir şairimize karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.